''Onlara Allah katından ellerinde bulunan kitabı, Tevrat'ı doğrulayıcı bir peygamber gelince kendilerine kitap verilenlerden bir kısmı sanki bilmiyorlarmış gibi Allah'ın kitabını Tevrat'ı arkalarına attılar.''